...ve güzel bir rızık vardır. Beşinci ayet. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için çalışanlara gelince, ...işte onlar için korkunç ve acıklı bir azap vardır. Altıncı ayet. Kendilerine ilim verilen gerçek bilginler, sana Rabbinden indirilen Kur'an'ın, ...hakikatin ta kendisi olduğunu ve onun mutlak galip, ve hamde layık Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. 7. Ayet O küfre sapanlar, inkar edenler birbirlerine peygamberi kastederek size ölüp bütün parçalanmış olarak dağıldığınız zaman mutlaka yeni bir yaratılış içinde olacağınızı haber veren bir adam gösterelim mi? dediler. 8. Ayet Acaba Allah'a karşı bir yalan mı uydurdu?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 Hayır, doğrusu o Allah, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. 28. Ayet Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 29. Ayet İnkarcılar, eğer sözünüzde doğru kimselerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet günü ne zaman derler. 30. ayet. Peki o size vaat olunan öyle bir gündür ki ondan ne bir saat geri kalırsınız ne de öne geçebilirsiniz. 31. ayet. Küfre sapanlar biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara asla inanmayız dediler. O zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış olarak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 huzur içindedirler. 38. ayet. Ayetlerimizi aciz, geçersiz hayatın dışında bırakmak için yarışırcasına çalışanlara gelince işte onlar azabın içinde olacaklardır. 39. ayet. Peki şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve ona kısar da siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 40. ayet O günde Allah, onların hepsini mahşerde toplayacak, sonra meleklere, ''Bunlar mı size tapıyorlardı?'' diyecek. 41. ayet ''Melekler de, senin şanın gücedir Bizim velimiz, koruyucumuz onlar değil, sensin. Fakat onlar bize değil, bize değil,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 Tebliğim için sizden hiçbir karşılık istemiyorum. O ücret sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. 48. ayet. De ki şüphesiz Rabbim hakkı ortaya koyan, gaybı görünmeyen ve bilinmeyenleri en iyi bilendir. 49. ayet. De ki hak din olan İslam ve Kur'an geldi.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 o gün korkup telaşa kapıldıkları zaman bir görsen... Artık hiçbir kaçış yoktur. Azaba yakın bir yerde yakalanmışlardır. 52. ayet. O zaman ona, peygambere ve Kur'an'a inandık derler. Ama ahiret gibi uzak bir yerden... imana tevbeye el uzakmak onlar için nerede? Artık her şey bitmiştir. Orası tevbe... ...ve iman yeri değildir. 53. Ayet Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Dönmesi uzak bir yerden, gayba, görülmeyen ahirete laf atıp tutuyorlardı. 54. Ayet Artık kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar